وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اَمَّا دَعْنَ Değerli kardeşlerim, 54. konu ve 114. dersteyiz. Konumuz Hudeybiye gazvesinin ikinci bölümü. Diğer bir adıyla da Hudeybiye anlaşması. Geçen haftalarda Hudeybiye'ye gidiş ve yol esnasında cereyan eden hadiselerden falan bahsetmiştik. Bu dersimizde inşallah e, Hudeybiye e, gazvesi, anlaşması ve müzakereci, görüşmeci insanların gelip Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmesi Kureyş'ten tabi müşriklerden e, ve Rıdvan Beyatı dediğimiz o meşhur beyat yani sözleşme, ahitleşme gerçekleşiyor. Bundan bahsedeceğiz inşallah. Evet. O Rıdvan Beyatı Hudeybi anlaşmasında gerçekleşiyor. Aleyhisselatü Vesselam daha önce söylediğimiz gibi Usfan'a geliyor. Yani Mekke'nin yakınlarında bir yer. Orada ashabına ikini namazını korku namazı olarak yani iki rekat düşmana karşı hazırlıklı bir vaziyette kıldırılıyor. Bu korku teferruatına geçen haftalarda girmiştik. Birkaç tane sureti var demiştik, onları söylemiştik. Bu hususta inen ayetlerden de bahsettik. Nisa suresi 101. ayet-i kerimelerden filan. ve Vesra işte bu korku kıldırıyor. Müşrikler de özellikle müşriklerin başında Süvarilerinin başında Halid İbni Velid var, o zaman daha Müslüman olmamış. Bu kılınan namazdan dehşete kapılıyorlar, korkuyorlar, endişe ediyorlar. Ki aleyhissalatü vesselam'a bu korku namazı müşriklerin namaz esnasında saldırmalarına, saldırma düşüncelerine karşın vahiy aniden geliyor. Öğle namazında saldırmak istiyorlar, sonra saldırmayınca müşrikler hayıflanıyorlar, keşke biz saldırsaydık, bunlar gafilken üzerlerine hücum etseydik Müslümanların diyorlar. Bu esnada vahiy geliyor, ikindi namazını korku namazı olarak kılıyorlar. Tedbirli bir şekilde silahlarını almış, bir kısım bekçilik yaparken bir kısım da namazını eda ediyor. Bu hali de görünce iyice dehşete kapılıyorlar. Çünkü onlar Müslümanları namazdayken, secdedeyken gafile almayıp üzerlerine hücum etmek istiyorlardı. Ama bunu da yapamıyorlar. Bu şekildeki bir namaz, korku namazı, ya farz bir namaz, yani ikindi namazı, bildiğimiz vakit namazı, sonra savaşta kılındığı için adı korku namazı haline geliyor. Bu şekilde kılınan bir namaz o kadar etkiliyor ki müşrikleri, Onlar da derin bir tesir bırakıyor. Yani çok şaşırıyorlar. Adeta yapışıp kalıyorlar müşrikler. Bu namazı falan kıldırdıktan sonra aleyhisselatü vesselam değerli kardeşlerim e, Seniyet-i Mirar adlı bir yer var. Orada <gülüyor> Hudeybiye denilen bölgenin iniş yeri. E, oranın bulunduğu bir yer. Ama engelebe, engebeli bir arazi. Dağlık bir arazi orada bulunan yüksekçe bir yere aleyhissalatü vesselam ashabını çabukça çıkartıyor. Tepeye doğru. Yani müşriklerin e, bu hazırlıklarına karşılık Halid bin Velid, süvarilerle, atlılarla birlikte e, niyetinden vazgeç, vazgeçmiş değil. Saldırmak istiyor. Bunun için aleyhissalatü vesselam ashabını hemen o bölgeye çıkartıyor. Bu konuda delilimiz İmam Müslim'in sahinde gelen rivayette Cabir bin Abdillah Câbir ibn Abdullah Nahradiyyah (rahimehullah)dan, e, "Düke aleyhissalatu vesselam, e, şöyle buyurdu: Kim Seniyetil Mirara, Seniyeye çıkarsa, beni İsrail'den affedilen şey onlardan da affedilecektir." diyor. Yani o kim itaat eder de oraya çıkılması gereken o yere çıkarsa, günahları Ben İsrail'in günahlarından ne affedildiyse ondan da affedilecektir diyor. Nihayetinde bu ashab aleyhissalatü vesselamın ashabının e, atlıları, suvari birlikler hazreçliler ensardan hazreçliler ilk defa oraya çıkıyorlar. Yani ilk önce o e, yere, tepeye, o bölgeye dağlık bölgeye hazreçli suvariler çıkıyor. Sonra insanlar e, hep birlikte orada tamamlanıyorlar. Hepsi birlikte çıkıyor. Sadece bir kişi kalıyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Hepiniz affedildiniz diyor. Hepiniz affedildiniz ancak şu kırmızı devenin sahibi müstesnadır diyor. Adamın bir tanesi kırmızı bir devesi var onu kaybetmiş. Hemen insanlar gidiyorlar o adama diyorlar ki gel Allah'ın Resulü senin için istihbar etsin. Senin için günahlarını bağışlanma dilesin diye çağırıyorlar. O da diyor ki ben diyor şu kaybolmuş devemi bulmam, sizin arkadaşınızın, yani peygamberinizin bana istiğfar etmesinden daha sevgilidir diyor, gitmiyor. Subhanallah. O zaman da böyle hakkı terk eden insanlar hep olmuştur yani. Aleyhisselatu vesselamın dizinin dibinden ayrılanlar olmuştur yani. Allah için yani sana senin adına istiğfar edecek, gel istiğfar etsin deyince ben devemi bulmam benim için daha iyidir diyor. Değerli kardeşlerim Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Şimdi böyle yaparak Yani yolu Değiştirmek Ve müşriklerden Bu süvari birliklerle Halid bin Veli Ve beraberindekilerle Çarpışmaktan kaçıyor Onlarla vuruşmaktan kaçıyor Çünkü neden? Niyetleri umre için gelmekti. Savaşmak için gelme gelmek değildi. Savaşmak için yola çıkmamışlardı. İmam Buhari rivayetinde şöyle diyor. Mesber bin Mahreme'den rivayet edilen bir hadis. Hudeybiye zamanında insanlar bir yolun bir kısmının bir kısmında idiler. Belirli bir bölgesindeydiler aleyhissalatü vesselam dedi ki Halid bin Velid atlılarla birlikte onların öncüsü olduğu halde onların e, ileri gelenlerinden olduğu halde ganim bölgesindedir. Siz sağ tarafa meyledin diyor. Yani Halid bin Velid'in olduğu yere değil de başka bir tarafa yönelin diyor ashabına. Onlar da yönelince işte o Hudeybiye denilen bölgelerde yani orada bir e, taktik uygulanıyor yani anlayacağımız. Halid bin Velid bu yapılan işten hiçbir şey fark etmiyor. Hiçbir şey anlamıyor. O yani güçlü komutan, o yetenekli komutan orada bir şey anlamıyor. Çünkü aleyhissalatü vesselamın e, taktiği karşısında hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey sezinleyemiyor. Yani ordu bir toz duman e, böyle çıkarınca Halid bin Velid farkına varamıyor. Sonra, olayın farkına varınca yani e, Müslümanların bir taktik geliştirdiğinin farkına varınca anlaşılması gereken bu hemen e, dört nana Kureyşlilere koşuyor. Yani Onlara haber vermeye gidiyor. Aleyhisselatü Vesselam bu şaşırtıcı yaptığı taktiklerden dolayı ve yani ashabını ve kendisini gizler gibi, örter gibi bir hareketinden dolayı Ee, sonradan fark ediyor ve bunu Kureyşlilere müşriklere haber vermek için hemen harekete geçiyor. Mekke'ye de Kureyşler hazır olsun bir askeri bir birlik hazırlasınlar ve oradaki Hudeybiye'deki e, malum suyun başına Müslümanlardan önce konaklasınlar diye hemen haber uçurmaya gidiyor. Aleyhisselatü vesselam Oraya yaklaştığı zaman Hudeybiye'den o bölgeye, suyun olduğu bölgeye, o tarafa doğru yaklaştığında devesi bir anda çöküyor. Daha önce filleri Ebrehe'nin fillerini Mekke'ye girmekten engelleyen Allah Azze ve Celle onun devesini de engelliyor. Orada fil çöküp kalıyor. Subhanallah. Bu olayı İmam Buhari sahihinde şöyle anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Seniyye denen bölgeye hareket etti yürüdü ve buradan diyor Mekkelilerin Kureyşlilerin kar karargahına bulunduğu yere inilirdi diyor. Böyle bir yer. Orada devesi çöküp kalıyor. İnsanlar diyorlar ki hadi kalk kalk kalk falan kalkmıyor. Oraya çöküp kalıyorlar. Deve oraya Aleyhissalatü vesselamın devesi çöküp kalıyor. İsmi de kasva. Çok meşhur bir e, devedir. Birçok rivayetlerde geçer bu kasva ismi. Kalkmıyor deve. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu onun huyu değildi. Yani böyle bir şey yapmazdı. Filleri daha önce engelleyen Azze ve Cel onu da şimdi engelledi diyor. Yani Mekke'ye ilerlemeye ileriye doğru gitmekten filleri nasıl, nasıl Ebrahim'i fillerini engellediyse şimdi devey de engelledi diyor. Orada kalıyor film. Sonra Vesselam, Allah Azze ve Celle'ye yemin vererek nefsimi canımı Allah, elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki diyor bu müşrikler Allah Azze ve Celle'nin haramlarını tazim etme hususunda yani müşrikler o ibadeti, umre ibadetini gerçekleştirmeyi, umre ibadetini yapmayı kastediyor. Tazim hususunda diyor, haramları tazim hususunda nasıl istekte bulunursa bulunsunlar. Hangi müşkül, sıkıntılı bir istek ve planı isterlerse isteği yapalım. Allah'ın haramlarını tazim edelim diyor. Sonra da aleyhissalatü vesselam, Hudeybiye'nin uzak bir tarafına Hudeybiye arazinin uzak bir tarafına e, Sermet adındaki Semet adındaki bir suyun başına konaklıyor. Oraya da insanlar geliyorlar gidiyorlar ve oranın da çok az bir suyu olduğu için insanlar geliyor da hiçbir damla su bırakmayıncaya kadar oradan suyu çekip alıyorlar. Sonra bu Peygamber Ali Sırat'a meceste bu susuzluktan şikayet ediliyor. Yani insanların susadığından, susuz kaldığından şikayet edilince Ali Sırat bu e, şeyinin ok torbasının içerisinden bir tane oku ok alıyor. O şeyin içerisine, kuyunun içerisine dikiyor, diktiriyor bir adamla. Ondan sonra birden su kaynamaya başlıyor. Ve bütün o oradakiler, 1400 kişilik Müslüman grup hepsi de oradan o sudan içiyorlar ve kana kana içiyorlar. Böylelikle de Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi de orada gerçekleşmiş oluyor. Okunu dikkat ederseniz okunu koyuyor kuy kuyunun içerisine ve oradan su kaynamaya başlıyor. Bir başka rivayette şöyle geliyor. Aleyhisselatü Vesselam ağzını falan çalkalıyor. Sonra ağzını çalkalayınca kuyunun içerisine e, püskürtüyor suyu. Su kaynamaya başlıyor. Bununla ilgili rivayette şöyle geliyor. Berra Radiyallahu anh'tan gelen bir rivayette. Diyor ki biz Nebi Ali Sıratu ve Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le beraber 1400 kişiydik Hudeybiye'de. 1400 kişi kadardık. Eee biz diyor kuyudan uzaklaşıyorduk ama bir damla su bile bırakmıyorduk o Hudeybiye'de bulunan kuyudan. Ali Sıratu ve bu durum e, ulaşınca yani susuzluk e, hali ulaşınca geliyor kuyunun başına oturuyor. Sonra bir kap istiyor içerisinde su dolu bir kap abdest alıyor sonra mazmaza yapıyor yani ağzını çalkalıyor sonra da e, o çalkaladığı suyu kuyunun içerisine püskürtüyor çok geçmeden diyor oradan biz hem kendimiz hem de binitlerimiz sulandı diyor Allah'u akbar orada aleyhissalatü vesselam bir mucize gerçekleştirmiş oluyor Ve müminlerin ve binitlerinin hayvanların hepsinin susuzluğu gidiyor. Şimdi diyor ki müellif e, yani kitabımızın yazarı bu rivayetlerin arası e, her Aleyhisselatü Vesselam'ın her iki işi de yaptığı mümkündür diye cem edilirdi. Edilebilir diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam hem okuyla öyle yapmıştır hem de E, abdest alıp ağzıyla su püskürtmüş bunun neticesinde su kaynamıştır diyor çünkü rivayetler sahih bu şekilde olma ihtimali mümkündür bu neden suyu gören ashabının kalplerini böyle canlandırmak için suyu görünce insan canlandırır Allah Azze ve Celle her şeyi her şeyi diyor biz sudan yarat her şeyi sudan yarat insan suyu görünce bitkiler hayvanlar her şey ne yapar bir canlılık meydana gelir o yüzden biz ne yapıyoruz? Oruçtan sonra Zahebe zama'u Vabtelletul uruku ve tebetel ejru inşallah Susuzluk gitti, damarlar islandı. Ve ejru sabit oldu. İnsan damarı islandığı zaman bir canlanma meydana geliyor. Bu hem bedende hem de kalpte olan bir şey. Dolayısıyla Aleyhissalatü Vesselam bu fışkıran ondan sonra kaynayan suyla ashabının kalbini böyle tekrar canlandırıyor. Onlarla hep birlikte e, suya kanıyorlar ve imanları ve teslimiyetleri artıyor. Neden? Aleyhissalatü vesselam onlara bir Allah'ın yardımıyla bir ihsanda bulunuyor. Evet. Zor bir durumda onlara yaptığı iyilikten dolayı imanları, teslimiyetleri artıyor. Tabi bu arada Kureyş bu esnada onlar da galayana geliyorlar onların da kızgınlıkları artıyor ve iyice zelil olmaktan boyun bükmekten korkuyorlar çünkü Müslümanlar sadece umre amaçlı barışçıl bir tarzda barışçıl bir tarzla niyetle gelmişlerdi eğer onlar mescidi harama girerlerse o zaman Arap yani etraftaki müşrikler Müslümanlar zorla oraya girdi diye o Kureyşliler hakkında konuşacaklardı. Bundan endişe ediyorlar. Yani insanlar bu olayı konuşacaklar. Sürekli bunu dedikodu yapacaklar. Bizim aleyhimize olacak diye Kureyşliler korkmaya başlıyor. Bunun içinde bir takım gruplar ve müzakereci, görüşmeci insanlar gönderiliyorlar. Aleyhisselatü bu, Vesselam'a. Bununla ilgili Buhari'de gelen rivayette Misber ve Mirvan radıyallahu anh geliyor diyor ki biz bir ara diyor onlar bu haldeyken müşriklerden bu değil bin bu değil bin verka adında Huza'lı, Huza kabilesine mensup bir adam geliyor. Huza e, kabilesinden birkaç kişiyle, bir grupla birlikte aleyhissalatü vesselam'a bu adam elçi olarak geliyor. Kureyş'in elçisi olarak. Bu Huza'lılar da aleyhissalatü vesselam'la sırdaş. Yani bir anlaşmaları var. Herhangi bir olay olduğu zaman birbirlerine haber veriyorlar. Müşrikler ama aynı zamanda bir anlaşmaları var. Sırdaşlar yani. Ve bunlar ehli Tehame denilen meşhur e, yerden var. Tehame ehlinden. Diyor ki bu adam e, bu değil denilen bu adam diyor ki ben Ka'b bin Lüeyyi ve Amir bin Lüeyyi terk ettin ki Hudeybiye'nin suyunun en böyle en zengin olduğu, en fazla kaynadığı yer, o kastediliyor, oraya onlar konakla, konaklayacaklar. Ve beraberlerinde de müşrikleri kastediyor. Çoluk çocuk da var. Ve seninle savaşmak istiyorlar. Ey Muhammed diyor. Bu değil denen müşriklerin elçisi. Seninle savaşmak ve seni Beyt-i Haram'dan, Mescid-i Haram'a girmekten engel olmak istiyorlar diyor. Ali Aleyhisselatü Vesselam Diyor ki biz hiç kimseyi ile savaşmak için gelmedik. Biz ancak umreci olarak geldik. Umre yapma niyetimiz var diyor. Muhakkak ki Kureyş'i diyor savaşlar yıpratmıştır. Onlara zarar vermiştir. Bir zararı dokunmuştur. Neden? Çünkü Bedir Harbi, Uhud arkasından Hendek Harbi bunların hepsinde hezimete vuruyorlar. Uhud hariç. Müşrikleri diyor şey Kureyşleri bu savaşlar yıpratmıştır. Eğer diyor isterlerse ben bir müddet ertelerim, tehir ederim diyor aleyhissalatü vesselam. O elçiye. Ve onlar da benimle insanların arasını yani diğer İslam'ın gitmediği o müşriklerin arasını bıraksınlar ayır, açsınlar yani onlara ulaşabileyim demek istiyor. Eğer galip gelirsem o insanlar da diyor ııı İnsanların, yani benim beraberimde bulunan ashabımın girdiği yere girerler, yapacaklarını yaparlar diyor. Eğer diyor, ben galip gelmezsem o zaman da Kureyşliler zaten rahat ederler, bir sıkıntı olmaz. Eğer onlar imtina eder, böyle yapmazlarsa, yani benimle insanların arasını açmazlarsa, onlara ulaşamayacak olursam diyor, Yani benimle savaşacak olmalarsa demek nefsim elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki Onlarla ben Başım bedenimden ayrılıncaya kadar savaşacağım Ve Allah da Emrini gerçekleştirecek diyor O elçiye gelen elçiye Bunları söylüyor Bu değil denelim bu adam Diyor ki huza kabilesinden ben bunu Götüreceğim müşriklere Kureyşlilere söyleyeceğim diyor Neyse gidiyor Kureyşlerin yanına varıyor, diyor ki onlara size Muhammed'den işittiğim şeyi söyleyeyim mi diyor, anlatayım mı deyince sefih bir adam yani ahmak birisi aman diyor biz o o şeyleri getirdiğim bu haberleri dinleyecek değiliz diyor. Ondan gelen sözleri dinleyecek halimiz yok diyor. Buna benzer ifadeleri yapıyorlar yani. diyor. Ama e, akıllı kimselerden bir tanesi diyor ki anlat bakalım diyor. Ne dedi Muhammed sana? O da anlatıyor. Bu, bu değil denen elçi, Kureyş'te elçi Aleyhissalatü Vesselam'ın söylediği şeyleri onlara aktarıyor. Aleyhissalatü Vesselam şöyle şöyle şöyle söyledi diyor onlara. Sonra diyor ki bu değil. Bu Muhammed diyor Bunun için gelmiştir. Siz diyor Muhammed'e karşı acele ediyorsunuz. Acele davranıyorsunuz. Yani böyle yapmayın. Muhammed bir savaş için gelmemiştir diyor. Ancak bir ziyaretçi yani e, Beytullah'ı tazim edip ziyaret etmek için gelmiştir diyor. Vesaire bunları söylüyor. Onlar tabii müşrikler e, bunu kabul etmiyorlar yani. Bunu kabul etmiyorlar. Ve e, diyorlar ki Arap bu durumdan konuşacak etraftaki Arap kabileleri, bedeviler yani zorla Muhammed girdi diyecekler. O yüzden biz müsaade etmeyiz demeye getiriyorlar. Lakin bu arada aleyhissalatü vesselamın e, niyeti yaptığı iş yer yerince devam ediyor ee, yani ilerlemeye devam ediyor İ vehi selam'nın lehine gidiyor işler ama müşlükler müşrikler insanların ve arabın önünde hezimetleri <gülüyor> artıyor zor bir konuma sıkıntılı bir duruma geliyorlar bu davranışlarından dolayı Evet Zira Beyti Harramı Mescidi haramı tazim etmek ile, Oraya engel olmak yani oraya gelecek kimselere engel olmak asla bir tutulacak bir şey değil. Karşılaştırılacak bir şey değil. Ki Müslümanlar zaten oraya barışçıl amaçlı gelmişler. Umre için gelmişler. Savaş için gelmemişler. Ve aleyhissalatü da elçi göndermeyi e, Murad ediyor. E, <gülüyor> elçi gönderip durumları haber almayı ondan sonra Ve içinde işte bulunduğu durumu e, teyit edip desteklemeyi e, murat ediyor. Bunu kastediyor. Bu elçi gönderme işi kendisine daha sevinli geliyor. Şimdi Ahmet İbn Hanbel'de gelen bir rivayete değerli kardeşlerim Aleyhissalatü Vesselam Kureyş'in elçileri gelmeden önce oraya bir elçi gönderiyor ilk önce. O bu değil dediğimiz ki adam gelmeden önce Harraj bin Umeyye El-Huzai denen bir adamı Mekke'ye gönderiyor. Onu bir deveye bindiriyor, Mekkelilere gönderiyor. Elçi olarak. O deveye de talep denilirmiş. Mekke'ye girdiği zaman Kureyşliler onu yakalıyorlar ve yaralıyorlar. Öldürmek istiyorlar hatta. Harraj denilen bu elçiyi öldürmek istiyorlar. E, Mekke'de bulunan Ahabiş denilen Yani Hâbiş e, böyle topluluklardan meydana gelen bir grup. Bu insanlar ona engel oluyor. Yani e, bu Harraş denilen elçi öldürtmüyorlar. Adam nihayetinde Aleyhissalatü Vesselam'a geliyor. Aleyhissalatü Vesselam'a gelince bu sefer Aleyhissalatü Vesselam Ömer i̇bn Hattab'ı çağırıyor. Onu göndermek istiyor müşriklere. Ömer i̇bn Hattab diyor ki Ey Allah'ın Resulü ben kendi nefsimden korkuyorum diyor. Çünkü adı oğulları Ah, beni adi bunlardan kimse yoktur eğer bunlardan yani birileri olsa müşriklere karşı bana engel olurlar ama bunlardan kimse yok ben kendi nefsime korkuyorum ama e, bu işi yapabilecek birisini sana gösterebilirim o da diyor Osman bin Affan'dır diyor Osman bin Affan o diyor daha güçlü yani kuru içerisinde güçlü ona dokunamazlar demek istiyor onu gönderelim diyor Aleyhissalatü Vesselam da kabul ediyor. Osman İbni Affan'ı gönderiyorlar. Aleyhissalatü Vesselam. Kureyş'e gidiyor. Kureyş'e ne için gidiyor? Ali Aleyhissalatü Vesselam ve beraberindekilerin harp için değil sadece Umre için ve ziyaret için geldiğini haber vermek için Osman Radiyallahu Anh'ı gönderiyorlar. Mekke'ye geliyor. Mekke'ye geldiği zaman onu e, Eban İbni Said İbni As karşılıyor. devesinden indiriyor. Ondan sonra kendi devesine bindiriyor. Kendisi de arkasına biniyor. Kureyşlilere getiriyor. Ebu Sufyan'a ve Kureyşlilerin ileri gelen büyüklerin yanına kadar getiriyor. Onu koruyor. Kimse bir şey yapmasın diye. Emanını almış oluyor yani. Onu. Sonra Osman radıyallahu Ali aleyhissalatü vesselamın mesajını iletiyor ona. Yani biz Umre için geldik, savaşmak için gelmedik diye e, iletince Müşrikler diyorlar ki ey Osman eğer beyti tavaf edeceksen buyur tavaf et diyor. diyorlar. O da diyor ki Ali Sıratu vesselam tavaf etmeden ben tavaf etmem diyor. Ondan sonra onu orada hapsediyorlar Osman radıyallahu. Anh. Hapsedince Osman radıyallahu anh'ın müşrikler tarafından öldürüldüğü bir haberi geliyor Ali Sıratu vesselama. Subhanallah. İbn İsaak rivayetinde diyor ki Osman'ın öldürüldüğü haberi gelince eee sahabeler diyorlar ki bizler bu toplulukla yani kuru işle, bu düşmanla savaşıncaya kadar kesinlikle burayı terk etmeyince terk etmeyeceğiz diyorlar. Ali Sıratu vesselam insanları beyata çağırıyor söz vermeye ve o malum olan ağacın altında beyat gerçekleşiyor. Rıdvan beyatı. Şimdi bundan bahsedeceğiz inşallah. Bu rıdvan beyatı bulunan sahabelerden, Allah onlardan razı olsun aleyhissalatü vesselamla sebat ve sabır üzere beyat ediyorlar. Yani sabit kalacaklarına dair, sabırlı olacaklarına dair beyatta bulunuyorlar. Ve savaştan kaçmayacaklarına dair beyat ediyorlar. Beyatları bunun üzerine. Ta ki Allah Azze ve Celle e, kendilerine bir yardım gönderinceye kadar yahut da bu uğurda ölünceye kadar beyat ediyorlar. Bu husustaki delil Buhare'de gelen hadiste diyor ki e, İbn-i Ebi Ubeyde Selebe, Seleme bin Ekva adındaki sahabeye kastederek ona sordum. Allah Resulü ile hangi şey üzere beyatlaştınız Hudeybiye günü diyor. O da diyor ki ölüm üzere. Ya ota bir başka rivayette sabır üzere. Müslimin rivayetinde Cabir'den gelen rivayette biz diyor ölüm üzere beyatlaşmadık da sadece kaçmama üzere beyatlaştık diyor Cabir bin Abdullah. Evet. Bir başka rivayette Hudeybiye günü 1400 kişiydik diyor. Ve biz beyatlaştık. Ömer diyor Ali'nin elini tuttu. Ağacın altındayken o ağaçta böyle e, muz ağacı türünden bir ağaç. O ağacın altında diyor beyatlaş, beyatlaşma gerçekleşti. Ve biz diyor e, önümüzdeki beyatlaşmadık. Kaçm kaçmamak üzere. Hiçbir şekilde savaş ne olursa olsun kaçmamak üzere e, beyatlaştık diyor. Bu beyattan geri duran bir tek adam var. El Cid İbni Gayis bu da münafıklardan birisiymiş. Onun sahabeler devesine tutunmuş böyle devenin koltuğunun altına girmiş oraya saklanmış böyle gözükmez bir vaziyette görüyorlar. Bu adamın müstesna herkes beyat ediyor. Bununla ilgili rivayette Müslüm'de geliyor. Biz diyor beyat ettik. Sadece Ensarlı Cid Bin Gayis denen bir adam vardı. O beyatlaşmadı. O da diyor devesinin böyle Ee, bacağının arasına koltuğunun arasına girmiş saklanıyordu diyor. İlk beyat edenlerden birisi Ebu Sünen Ebu, Ebu Sünen denen sahabe radıyallahu anh Esedi kabilesinden Sora bu esnada kardeşlerim ayetler geliyor. Malum Fetih Suresi'ndeki ayetler iniyor. Allah azze ve celle orada innellezine yubayyuneke inma yubayunu Allah yedullah feqa idihim. Seninle beyatlaşanlar yani sana söz verenler söz verenler ancak Allah'la beyatlaşmışlardır. Allah'ın eli Onların elinin üzerindedir. فَمَنْ نَكَتَ فَاِنَّمَا يَنْكُثَ عَلَى نَفْسِ Kim bu beyatını, yeminini, yani anlaşmasını bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur. وَمَنْ اَوْفَا بِمَا اَهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ Kim de Allah'a ahd ettiği, verdiği bu sözde vefa gösterir, sadık kalırsa فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرَ نَعْزِيمَا allah Teala ona çok büyük bir ecir verecektir diyor. Ayet-i Kerime geliyor bu hususta. Bununla ilgili Ebni Cerir Et-Tabir Rahimahullah tefsirinde diyor ki bu beyatlaşma Hudeybiye'de Aleyhissalatü Vesselam'ın ashabından aldığı bir beyattır. Onlar kaçmama üzere, düşmanla karşılaştıkları zaman kaçmama üzere beyatlaştırar diyor. Ve arkalarını dönmeme üzere. Ancak Allah'la beyatlaşmıştır bunlar. Bu kimseler Allah'la vefatlaşmıştır. Onlarla ahitleşmiştir ifadesini tefsir ederken yani seninle beyatları Allah ile beyatlarıdır. Allah ile sözleşmeleri gibidir diyor. Çünkü Allahu Teala onlara bu vefaların vefalarının karşılığında bu sözlerine sadık kalmaların karşılığında cenneti vaat etmiştir. Cenneti garantilemiştir onlara diyor. Yedullah feemga edih ifadesini ise yani Allah'ın eli onların elinin üzerindedir ifadesini tefsir ederken Allah'ın eli beyat esnasında onların elinin üzerindedir. Çünkü onlar nebileriyle beyatlaşırken Allah'la beyatlaşmış gibidirler diyor. Veyahut da bir diğer tebile göre diyor Allah'ın kuvveti onların kuvvetinin üzerindedir diyor. Hafize bin Kethir rahimehullah bu ayeti tefsir ederken Allah Azze ve Celle Rasulünü şereflendirmiştir, onu yüceltmiştir, <gülüyor> onu yücelterek işte bu ifadeyi kullanıyor diyor. İnnellezîne yubâyu'uneke innemâ yubâyu'unlah. Yani seninle beyatlaşanlar Allah'la beyatlaşmış gibidir diyor. Bu diyor tıpkı Nisa suresindeki men yutî'en rasûle fakat ete'Allah kim Rasul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş gibi ifadesinin aynısıdır diyor. Bu ayet gibidir diyor Yedullah fevre edihim ifadesi ise yani Allah azze ve celle onların sözlerini beyat esnasındaki sözlerini beyatlaşmalarını işitir. Onların yerlerini bulunduğu yerlerini görür ve onların açıkta yaptıkları yani açıktan yaptıkları, dışa vurdukları şeyleri ve gizledikleri şeyleri bir her hallerini bilir diyor. Ve bu beyat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Şu ayet-i kerime, Tevbe suresindeki bu ayet-i kerime de buna benzerdir. اِنَّ اللّٰهِ اِشْتَرَى Muhakkak allah Teala müminlerin canları ve manları karşılığında فَسَيُّت۪يهِ اَجُرًا عَظ۪يمًا ifadesi ise tekrar Fethi suresine dönüyoruz. Bununla kastedilen diyor tefsirci katade cennettir. Yani onlara büyük bir ecir verecek, onlara cenneti verecektir diyor. Böyle tefsir edilir diyor. Kardeşlerim, Allah subhanehu ve teala bu değerli şahsiyetlerin orada bulunan, Rıdvan beyatında bulunan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın e, ashabının bu kararlılıklarını ve niyetlerini E, boşa çıkartmıyor. Onlara onlara büyük bir fetih veriyor. Yani çok büyük bir zafer veriyor. Onu da tefsir ederken o zaferi e, ileride göreceğiz inşallah. katade bu Hayber'dir diyor. Yani Hayber e, arazisi ve Hayber Yahudiler ile savaşılıp oranın ganimetlerin alınması bu zafer vaat ediliyor. Bu zaten Hudeybiye anlaşmasından Medine'ye giderken Ee, inen ayetler bunu belirtiyor ileride geleceğiz inşallah aynı zamanda Allah Resulü aleyhisselatü vesselam beyat esnasındayken ashabına ashabının yeryüzünün en hayırlıları olduğunu onların ateşe girmeyeceklerini ateşin onlara dokunmayacağını haber veriyor subhanallah yani o beyat esnasında müjde üzerine müjde veriyor o değerli sahabelere Muharide Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiği bir hadiste Hudeybiye günü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bize dedi ki sizler yeryüzünün en hayırlı lasınız. Hayırlı kimselerisiniz dedi diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onlara öyle diyor. Biz diyor o zaman Cabir bin Abdullah eee 1400 kişiydik. Eğer diyor ben şimdi görüyor olsaydım o, bu hadisi rivayet ederken kendisinden sonraki kimselere gözleri görmüyormuş. Eğer görüyor olsaydım şimdi o ağacı size aynen gösterirdim diyor. O ağacın yerini size gösterirdim. Beyatlaştığımız söz verdiğimiz ağacın yerini size gösterirdim diyor. <gülüyor> Radiyallahu anh var da. Allah onlardan razı olsun. Müslüm'de gelen bir rivayette değerli kardeşlerim Cabir bin Abdullah Ebû Zübeyr Cabir bin Abdullah'ı işittim şöyle diyordu diyor. Bana mübesshire denilen bir kadın haber veri, verdi. Verdi. Ali Sıratümeshlem Hafsa radıyallahu anhâ'nın yanında diyor ki bu ağacın altında beyatlaşacak kimse, beyatlaşan kimseler ateşe girmeyecektir. Onlardan hiç kimse İnşallah Allah dilerse diyor. Bakın Allah dilerse. Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeyi kullan. Allah dilerse hiç kimse o beyatlaşanlar da kimse ateşe girmeyecektir deyince Hafsa Radiyallahu anh Hayır ey Allah'ın Resulü diyor. Aleyhisselatü Vesselam bir anda ona biraz kızıyor. Onu e, tenkit ediyor. Diyor ki Hafsa Radiyallahu anh e, ayet-i kerimeye delil getiriyor. Ve inninkum illa variduha. Sizden mutlaka herkes oraya vuracaktır. Meryem suresindeki ayet kerimesi delil getiriyor. Yani herkes o ateşe varacaktır. Ayet kerimesi delil getirince Alihi selamü te selam diyor ki Allah azze ve celle bunun devamında "Fümme thumma nunecillelleteka ve nadaruz zalimina fiha jetinya." Sonra biz diyor oradan yani o ateşin ateşten muttaki olan kimseleri kurtarırız. Yani onlar oraya uğramazlar ve biz zalimleri orada diz üstü çökmüş bir vaziyette bırakırız, terk ederiz. Ali İsrailoğlu kendi sözünü bu ayet-i kerime ile teyit etmiş oluyor. Onlara ateş dokunmayacak. Rabbim bizden de ateşini savsın, oraya hiçbir şekilde uğratmasın. O güzide insanlarla boyatlaşan seçkin insanlarla beraber haşr olmayı, onlarla birlikte cennete girmeyi nasip etsin. Amin. <gülüyor> Değerli kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Osman radıyallahu anh hani hapsedilmişti ya, onun eli adına, onun adına da kendi elini sağ eliyle kendi kendine beyat veriyor. Osman radıyallahu adına. Evet. Buhari, e, İbn-i Ömer'den rivayet edilen bir hadis rivayet ettiği bir hadiste aleyhissalatü vesselam Osman'ı gönderiyor. Eee Osman radıyallahu an Mekke'ye gittikten sonra da beyat işi gerçekleşiyor. Sağ elini sağ elini tutuyor. Sağ eliyle onun adına beyatını almış oluyor. Bu da Osman'ın elidir diyor. Elini kaldırıyor. Bu Osman'ın elidir. Onun adına ben beyat ediyorum. Sübhanallah. Bizim Osmanımıza da Allah rahmet etsin. Ölen kardeşimize. Daha nice kardeşlerimize Allah azze ve celle rahmet etsin. Bu da bu rivayette Buhari'de geliyor. Sahih bir hadis. Sonra değerli kardeşlerim Osman radıyallahu an bu beyat esnasındayken insanlar beyat ederken çıkıp geliyor. Osman radıyallahu anh, öldürülmemiş oluyor. Müslümanlara geri dönüyor. Sonra Kureyş Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmek için bir takım görüşmeciler, görüşmeciler e, ve müzakereciler gönderiyor ki e, konuşulsun, görüşülsün, anlaşılsın diye. İlk gönderilen kimselerden biri de Urve bin Mesud, El-Takafi Sonra El-Halis İbni Al-Kame El-Kinani denen bir adam gönderiliyor. Bu da Ahabiş dediğimiz grupların lideri. Sonra Mikrez bin Hafs gönderiliyor. Sonra Süheyl bin Amr gönderiliyor ki bu adam sonradan Müslüman oluyor. Müslümanlığı da çok güzel oluyor. Süheyl bin Amr. işte o anlaşmayı yazan adam da bu adam. Bununla ilgili gelen rivayeti de aktaralım bitirelim inşallah. Buhari'de yine Misver radıyallahu anh'tan gelen rivayette Urbe bin Mesud geliyor elçi olarak. O ilk elçi gelmişti ya, onu söylemiştik. Ondan sonra da bu adam geliyor. Urve bin Mesud. Urve şimdi gitmeden önce müşriklere diyor ki, Kureyşli müşriklere. Siz benim babam konumunda değil misiniz? Onlar evet diyorlar. Ben sizin çocuğunuz gibi değil miyim? Evet diyorlar. Beni diyor bir şey bir kötülükle töhmetiniz var mı? Yani benim bir kötülüğüm var mı bildiğiniz? itham ettiğiniz? Hayır diyorlar. Peki siz diyor <gülüyor> ukaz ahalisi ben diyor onları savaşa çağırdığım zaman onlar da çekinmişlerdi, imtina etmemişlerdi, gelmemişlerdi. Ben de diyor kendi ailemi, ehlimi, iyalimi ve bana yardım edenlerle birlikte Bana itaat edenlerle birlikte size yardım etmedin mi ey Kureyşliler diyor. Onlar evet diyorlar. Diyor ki o halde bu adam, ben peygamberi kastederek ederek e, bu adam size hayırlı yani doğru bir iş arz ediyor, doğru bir iş sunuyor, önünüze koyuyor. Onu kabul edin. Ve beni bırakın o adama gideyim. Yani Muhammed'e gideyim diyor. Onlar da tamam git diyorlar. Kureyşliler. Git git geliyor aleyhissalatü vesselamla konuşmak için Urbe Urbe bin Mesud konuşuyor aleyhissalatü vesselamla aleyhissalatü vesselam ona bu değil söyledikleri daha önceki gelen elçi var ya ona ne söylediyse onlara da söylüyor yani niyetini açıkça söylüyor biz diyor Umre için geldik savaşmak için gelmedik insanlarla benim aramı bırakın ibadetimizi yapalım deyince Urbe Ey Muhammed diyor Sen diyor, beraberindeki adamların hepsinin kökünün kazınmasını, helak olmasını ister misin? Senden önce Araplardan bir kimse, yani beraberinde bulundurduğu, sahip olduğu, liderlik yaptığı bir kavmin kökünü kazıtmış mıdır, böyle bir kimse var mıdır? Yani sen kökümüzün kazınmasını mı istiyorsun, helak olmazını, olmanızı mı istiyorsun diyor ona. Sonra diyor ki, senin yanındaki adamları yüzleri diyor. Kaçıp bırakacaklarını, seni terk edeceklerini düşünüyorum. Böyle görüyorum onları diyor. Yani ashabına hakaret etmiş oluyor. Onlar öyle bir topluluktur ki seni terk edeceklerdir. Kaçacaklardır ben öyle görüyorum senin yanındaki adamları demek istiyor. O arada Ebu Bekir radıyallahu anh <gülüyor> Subhanallah Git latın diyor Fercini yala diyor. Hakaret ediyor. Sövüyor yani. Çok ağır bir hakaret. Git latın o organını yala diyor. Em diyor hatta. Öyle deyince bu kimdir diyor Urve. Ebu Bekir diyorlar. Urve diyor ki vallahi diyor eğer senin benim yanımda bir, bir yaptığın hayırlı bir iş olmasaydı ben sana verecek cevabı biliyordum diyor. sana cevap verirdim çekinmezdim diyor o da o zaman bir <gülüyor> diyet ödemiş bu urbenin adına bir diyet ödüyor o da ona vefa gösterdiği için yani Ebu Bekir'e bu vefasından dolayı cevap vermiyor eğer diyor senin benim yanımda bir yedin, yani elin ödemiş olduğun bir diyet benim adıma olmasaydı ben sana verecek cevap bilirdim mutlaka cevap verirdim Sonra, Aleyhisselatü Vesselam'la konuşmaya devam ediyor. Bu Urbe bin Mes'ud. Konuşurken Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalından şöyle dokunmak istiyor. Şöyle, okşar, okşar gibi. O arada Mugire bin Şube denen bir sahabe var. O da mi, başında miğfer var. Aleyhisselatü Vesselam'ın başında. Şöyle dokunurken hemen kılıcının kınıyla çek diyor. Çek sakaldan diyor. Dokunduk Sonra o böyle yapınca tekrar o Urbe bin Mesud, kim bu adam diyorlar? Mughure bin Şube diyor. Kardeşin oğlu diyorlar. Yani erkek kardeşinin oğlu. Yeğeniymiş aynı zamanda. Vay gaddar hain kimse diyor. Vay hain diyor. Sen miydin diyor. Daha diyor ben senin diyetini ödemek için borcunu ödemek için uğraşırken diyor sen bana böyle mi yapıyorsun diyor. Bu da Mughure bin Şube radıyallahu anh anlatıldığına göre bir Mısır'a Mısır gitmek üzere çıkan bir grubun içerisinde müşrikken e, ona bir haksızlık yapı yapılıyor. Sonra arkadaşları sarhoş olup uyuyunca onların hepsini öldürüyor arkadaşlarını. Mallarını alıyor. Geliyor Medine'ye ve orada Müslüman oluyor. Malları getiriyor aleyhissalatü vesselam ama vesselam orada ne diyor biliyor musunuz İslam'ın tamam diyor. Kabul. Müslümanlığına Söylenecek bir laf yok. Ama bu hiyanet ederek aldığın malda bizim hiçbir işimiz yok diyor. Subhanallah. Hiyanetle aldığın malda hiçbir işimiz yok diyor. Onun için bu Urbe bin Mesud onu böyle itham ediyor. Senin diyor şeyinden uğraşırken diyorsan bana böyle mi yapıyorsun? Diyor. O öldürdükleri adamın akrabaları da yani Mugure'nin öldürdüğü adamın akrabaları da bunun diyetini almak istiyorlar. Diyeti de bu Urve bin Mesud denen elçi yüklenmiş. Onun için kızıyor kardeşinin oğluna, yeğenine yani. Ben senin işinle uğraşırken diyor, sen bana yaptığına bak diyor. Evet. Sonra kardeşlerim bu Urve denen Urve bin Mesud Ali vesselam'ın ashabını şöyle izlemeye başlıyor. Onları takip ediyor. Neler yapıyorlardı? Bakıyor ki Aleyhisselatü vesselam, ağzından bir tükrük parçası düşse onu ashab alıyorlar yüzlerine ve bedenlerine sürüyorlar. Teberrük için, bereket ummak için. Aleyhisselatü Vesselam yaşarken bu caizdi. Ondan sonra bitmiştir. Eğer alimlerin ifadesiyle onun e, kılından, sakalından bir şey varsa, buna ispat edilebiliyorsa ne âlâ. Ama bunu ispat etmek mümkün değildir diyorlar. Evet. O dönemde işte ağzından bir şey çıkınca hemen alıyorlar yüzlerine, ve bedenlerine sürüyorlar. Bunu görüyor. Bir şey emretse, Aleyhisselam ve Sellem, ashabına hemen yerine getiriyorlar. Abdest aldığı zaman abdestten kalan suyu da sanki birbirleriyle vuruşurcasına kapmaya çalışıyorlar abdestten kalan suyunu. Konuştuğu zaman onun yanında Aleyhisselam ve yanında konuştukları zaman seslerini kısıyorlar. Yavaş yavaş konuşuyorlar. Ve bak keskin böyle bakışlarla ona bakmıyorlar. Yani rahatsız edici bir bakışlar İsraile bakmıyorlar. Ur ve bütün bunları konuşmaları yapıp bu izlenimlerini, gördüğü şeyleri alıp Kureyş'e götürüyor. Diyor ki ey kalbim. Ey Kureyşlər. Vallahi diyor ben Kayseri Kisra'yı Necashi'yi Onlara diyor hep elçi olarak gittim. Yani Bizanslılara, Farisilere, İranlılara ve Yemenli Habeşilere, şey Habeşistan'a Yemenler değil. Onlara diyor hep elçi olarak gittim. Onların yanında elçi olarak bulundum. Muhammed'in ashabının Muhammed'i tazim ettiği kadar tazim eden kimseyi hiçbir tazim edilen bir melik, bir kral görmedim diyor. O diyor bir şey tükürdüğü zaman diyor onu alıyorlar ağzından bir şey kaçırdığı zaman yüzlerine ve bedenlerine sürüyorlar. Bir şey emrettiği zaman onu hemen yerine getiriyorlar. Abdest aldığı zaman abdestten kalan suyunu böyle savaşırcasına kapmaya çalışıyorlar. Konuştukları zaman seslerini kısıyorlar. Ve bakışla, keskin bakışlarla ona bakmıyorlar. Tazimden dolayı, saygıdan dolayı. Sizin diyor Urve bin Mesud Kureyşlilere size Doğru bir plan Yani doğru bir iş Hayırlı bir iş arz olunmuştur Bunu kabul edin diyor Yani Muhammed'in bu yaptığı teklifi kabul edin Onu yoluna bırakın demek istiyor Sonra Beni kinaan eden bir adam O çıkıyor Kureyşlerden diyor ki bırakın beni Ben gideyim Kureyşler ona diyorlar ki tamam sen git Elçi olarak bu sefer sen git Aleyhissalatü Vesselam'a doğru yaklaştığını görünce Aleyhissalatü Vesselam diyor ki bu adamın kabilesi kurbanlıkları yani hac ve umre için kurbanlıkları gördükleri zaman bunları çok yüceltirler bunlara saygı gösterirler hemen diyor kurbanlıkları hani o Medine'den kurbanlık getirdiler develeri işar ettiler, işaretlediler bunlar kurbanlık diye getirdiler ya o develeri diyor şöyle önüne sürüverin diyor. Aleyhissalatü Vesselam'ın siyasetine bak Hemen adamın önüne kurbanlıkları sürüyorlar ve lebbeyk, lebbeyk demeye başlıyorlar sahabele. Adam bakıyor ki bunlar Hacı ve umre, umre için gelmiş. Bunların başka bir niyeti yok. Dönüyor Kureyşlere diyor ki vallahi diyor ben onlara engel olamam. Bu doğru bir şey değil. Bunların e, niyeti, arzusu Umre için gelmek ve beyti tavaf etmek. Beraberlerinde kurban getirmişlerdir diyor. Ona e, konuşmuyor. Yani o, onun elçiliği de bu şekilde sona veriyor. Sonra Kureyşlilerden Mikre, Mikrez, Mikrez denen, Mikrez ibni e, Haf diye bir adam var. Bu kalkıyor, bu elçi olarak geliyor. Aleyhisselatü vesselam bunu görünce bu kadar bir adam, bu facir bir adamdır diyor. Sonra onunla konuşurken o esnada Suheil bin Amr radiyallahu anh geliyor aleyhissalatü vesselam diyor ki sizin işiniz inşallah şey, sizin işiniz muhakkak kolaylaştı diyor. Süheyl demek Süheyl e, sehil kelimesinden türeme kolaycık basitcık anlamına geliyor. Aleyhissalatü vesselam da o ifadeyi kuruyor, siz, kullanıyor sizin işiniz kolaylaşmıştır diyor. Yani onun isminden e, şeyle Kinaye ile diyelim. Ondan sonra o Suhey bin Amr'la yapılan anlaşma gerçekleşiyor. Onu da inşallah iki hafta sonraki dersimizde göreceğiz. Değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle bu e, Rıdvan beyatında bulunan bu değerli sahabelerle az önce söylediğim gibi onlarla haşrı olmayı nasip etsin. Onlarla birlikte cennete komşuluk olmayı bizlere nasip eylesin. Ama bu Bu hayattan göçmeden önce onların ahlakıyla, onların sebatıyla, onların samimiyetiyle bize samimi olmayı nasip etsin Allah Azze ve Celle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu İslam üzere yaşasın, İslam üzere vefat etmesin. Hadevallahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed, subhanika Allahümme ve hamdik, eşheden la ilahe ile enteslaffuruk ve etubu ileyhi.